bir evlilik yapmak istiyorum ama ailem buna karşı çıkıyor. Yani biz seni dışarıya vermeyiz gibi bahanelerle beni engellemek istiyorlar ve bunu da beddua ile güçlendiriyorlar. Yani bu evliliği yaparsan şöyle şöyle olasın gibi. Evlendiğim takdirde bu beddualar yerini bulur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle şunu ifade edelim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz La nikaha illa bi veliyen. Nikah ancak velinin izni ile kıyılır Velinin izni ile yapılır Buyurduklarından dolayı İslam fukahası velinin izni olmadan nikah yapmak caiz midir, değil midir diye ihtilaf etmişlerdir. Üç mezhebe göre yani şafiiler, malikiler ve hanbelilere göre Allah kendilerinden razı olsun. Ee, nikah velinin izni olmadığı müddetçe kıyılması caiz değildir. Hiçbir hanımefendi velisinin izni olmadan, kendi kendine nikahını kıyamaz. Hı hı. Çünkü bir hadis-i şerifte اَزَّانِيَهِ يَلَّت۪ي تَنْكَعُ نَفْسَهَا diyor. Ee, bir hanımefendi kendi kendinin nikahını kıyarsa kendi kendinin nikahını kıyarsa o zina etmiş hükmünde olur. Bu hadislerden ötürü başka hadis-i şerifler de var üç mezhebin imamı Allah razı olsun kendilerinden velinin izni olmadan asla nikah kıyılmaz diyor İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de bir hanımefendi buluğa ermiş ve rüş çağına ermiş ise yani 18 yaşını diyelim tamamlamış akli melekeleri yerinde faydası ve zararını çok rahat ayırt edebilen bir konumda ise Veli'ye haber vermek şartı ile evliliği onaylamasa dahi kıymış olduğu nikahı sahihtir, geçerlidir diyor. Ama haber verilecek. Tabii ki mi? Veli'ye haber vermek şartı ile hmm. kıymış olduğu kendi nikahını geçerlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri nikah akdetmeyi nikahı meydana getirmeyi hanıma nispet ediyor diyor. Hatta tenke hmm. yani kendi kendini nikahını akdetinceye kadar. Hal böyle olunca da diyor bir hanımefendi bir hanımefendi velisinin haberi dahilinde ama izin vermese dahi kıymış olduğu nikahı geçerlidir diyor. Bu nedenle hanımefendi hanım kızımız anne babasının izni olmasa dahi Onlara haber vermek şartıyla, onlardan gizlemeksizin. Eğer bu nikahı akt ederse, kıymış olduğu nikahı geçerlidir. Peki, anne babanın burada rolü nedir? Anne baba, eğer bu evliliği onaylamıyorlarsa, bu evliliği denk, uygun ve kızları için yerinde bir evlilik olarak görmüyorlar ise, diyor ki, mahkemeye müracaat eder. Davayı mahkemeye anlatırlar, konuyu mahkemeye anlatırlar. Mahkeme, eğer gerçekten bu evliliğin yerinde olmadığını tespit eder. Denklik yönünden, efendim ailelerin efendim uyuşması yönünden vesaire inceleyerek yerinde bulmazlar ise bu evliliği ne yapar? Fesettirir, ortadan kaldırır diyor. Yine baba evlendirirse bir kızını, kızının haberi olmadan hanım kızla aynı şekilde kendi rızası olmadan yapılan evliliği mahkemeye müracaat edip davaya, hakime havale ederek eğer hakim bu evliliği gerçekten Kızı istemediği için uygun görmezse hı hı. babanın nikahını ne yapar? Fesettirir diyor. Yaptığı nikahı fesettirir. O nedenle İslam alimleri ailenin mutlak surette haberi olmasına. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nehe an nikah esirre diyor. Efendimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, gizli nikah yapılmasını, yani ailelerden gizlenerek, toplumdan gizlenerek nikah yapılmasını yasakladı diyor hazret Ömer Efendimiz de bu hadisi şerife binaen diyor ki, bir kişi gizli evlilik yaparak benim huzuruma getirilirse, yani devlet bunun gizli evlilik yaptığını haberdar olur, bir şekilde hakime önüne gizli evlilik yapan kişiler çıkartılırsa, o zaman diyor, cellettuhuma diyor. Her ikisini de diyor, celde yani belli oranda, devletin uygun göreceği oranda bir cezayla cezalandırırım diyor. Mutlak surette anne babasının izin almaya çalışsın. İzin vermezseler onların haberi dahilinde hmm. gizli olmadan, gizlemeden evliliğini yapabilir, nikahını akdedebilir. Akdedilen nikahı da şahitler huzurunda topluma ilan edilerek yapıldığından geçerli olur. Sahih ve geçerli olan, dinen caiz olan bir işi yaptığından dolayı da anne babanın buradaki bedduası tutmaz. Hmm. Çünkü haklı bir nedene dayanmıyor, haklı bir gerekçeye dayanmıyor. Dolayısıyla da Yapılan beddua muallakta kalır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala korusun. Onun için müminlere beddua yapılmamalı. Özellikle caiz bir işi yapan, evlatlarından helal olan bir işi yapana asla asla mümin beddua etmemelidir. Çünkü mümin rahmet peygamberinin ümmetidir. Kendisi de bu ümmetin içerisinde rahmet olarak ümmetin içerisinde yer almalıdır.